Kadın dört şey için nikah edilir. Malından, asıl zadeliğinden, güzelliğinden ve dininden dolayı. Sen dindarla muzaffer ol, elin topraklansın. İzahı Yani kadın dört hasletten dolayı tercih edilir. A. Servet B. Asıl zadelik C. Güzellik D. Dindarlık aranır. Fakat kadın da erkek de dindarlığı tercih etmelidir. Dindarlık serveti de meydana getirir. Her muamelede dindarlık aranır. Zira servet, güzellik geçicidir. Çok yerde asıl zadelik de faide vermez. Ama dindarlık ebedi bir saadettir. Dünya ve ahiret saadetini de meydana getirir. Evlenin çünkü evlilik size malı da getirir. Yani rızk endişesinden dolayı evlenmeyi terk etmeyin demektir. İmam Suyuti şöyle anlatır. Rızıklar kulun zahmetleri nispetinde sevk olunur. Binaenaleyh iyi hal ne kadar ise rızık da ona göredir. Rızkın endişesinden dolayı evlenmek terk olunmaz.